İyi akşamlar diliyoruz. Akordar olarak Ataşehir Belediyesi özellikle bu festivalin oluşumunda bu sene ikincisini gerçekleştiriyor bizimle birlikte. Büyük destekleri var. Huzurlarınızda onlara çok teşekkür etmek istiyoruz. Festivalimizi Okan Üniversitesi de desteklemekte. Dolayısıyla akordar olarak akordiyonu yani körüklü çalgılar evrenini tanıtmak ki aslında hepimiz biliyoruz. Akordiyon sesini duyduğumuzda hepimizin içi ...biraz olsun cız eder. Değil mi? Akordiyon sesi duyduğumuzda Balkanlar, Kafkaslar, Türkiye'de yaşayan bütün... ...bütün insanlar bir yerlerden bu tınıya aşinadır. Fakat biz de akorder olarak Okan Üniversitesi'nde geçtiğimiz yıl açılmış olan... ana çalgı akordiyon bölümüyle bu işin eğitimini özellikle çocuklarımızla başlatmak istiyoruz. Bütün akordeon sevenleri bu akşam umuyorum ki çok güzel bir konserle karşılayacağız. Yurt dışından konuklarımız var. Dünyaca ünlü akordeonistler burada sizin için çalacaklar ve eğer herkes hazırsa huzurlarınıza ilk sanatçımız Ruslana Bespalko'yu davet etmek istiyorum. Ukrainian songs. Nitchka mishechno. Thank <laughs> you. Herkese merhaba. 95.0 açık radyoda Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Erjument Gürçay. Bugün programı geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da başlayan 2. Uluslararası İstanbul Akordiyon Festivali'nin Ataşehir Amphili Park sahnesinde yapılan açılış konserinden bir ezgiyle başladık. 1994 doğumlu Ukraynalı akordiyon sanatçısı Ruslana Bespalko bir Ukrayna halk ezgisini akordiyonuyla seslendirdi. Gece ve ay ışığı. Ruslana Bespalko 2013'te Ukrayna'da başlayan müzik kariyerini 2019 yılından bugüne piyano öğretmeni olarak İstanbul'da sürdürüyor. Bugün Babil'den sonra da sizlere 19 Ağustos ve 21 Ağustos günlerinde yapılan 2. Uluslararası İstanbul Akordiyon Festivali halk konserlerinde kaydettiğim müzikleri dinletmek istiyorum. Müziklere geçmeden önce izin verirseniz geçen yıl Ocak ayında kurulan Türkiye'nin ilk akordiyon derneği, akordiyon ve körüklü çalgılar, eğitim ve uygulama çalışmaları derneği, veya kısa adıyla akorderden söz etmek istiyorum. Ben de derneğin kuruluşunu takiben bir akordeonu sever olarak hemen dernevi oldum ve işte her fırsatta akordere Babil'den sonra da alan açarak destek olmaya çalışıyorum. Bundan sonra da bu desteğimi sürdürmek istiyorum. Akordeer'in kuruluş amacı akordeonu veya bu çalgı ailesinden diğer körüklü çalgıları işte sevenleri, ilgilenenleri, bu çalgıları heveskar, icracı olarak veya ustalık düzeyinde çalanları bir araya getirmek, akordiyon ailesi çalgılarını tanıtmak, yaygınlaştırmak, öğretmek, akordiyon ve akordiyon çalgı ailesi müziğinin doğru öğrenilmesini ve gelişmesini sağlamak, eğitim ve öğretim çalışmalarını bir disiplin seviyesinde toplayarak, akademik seviye taşınması için çabalamak olarak özetleyebiliriz. Akkorder bu amaca ulaşmak için birçok etkinlik planladı. Bu etkinliklerden ulusal ve uluslararası akordiyon yarışmasını ve akordiyon festivalini geçen bu kısa sürede hayata geçirebildi. Geçen yıl ulusal yarışma ve birinci akordiyon festivali gerçekleştirilmişti. Bu yıl uluslararası yarışma ve ikinci festival yapılıyor. 19 Ağustos'ta başlayan festival etkinlikleri 24 Ağustos 3çarşamba akşamına kadar devam edecek. Eğer sizlerde de kalan üç gün içerisinde festival etkinliklerine katılmak isterseniz detaylı bilgiyi Akkorderin acordder.com adresinden, ...web sayfasından edinebilirsiniz. Akordilerin... ...kuruluşundan hemen sonra... ...Dünya Akordiyon Konfederasyonunda da... ...kabul edildiğini özellikle... ...vurgulamak istiyorum. Hatta Federasyon'un... ...2023 yılında... ...Dünya Akordiyon yarışmasının... ...ülkemizde yapılmasını önerdiğimi de... ...biliyorum. Gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. Festival kapsamında... Ataşehir Anfili Park ve Ataşehir Özgürlük Parkı'nda üç halk konseri gerçekleştirildi. Bu konserlerden ikisinde kayıtlar yaptım. Hepsi birbirinden değerli akordiyon sanatçılarının birbirinden güzel eserlerini seçerken bayağı zorlandım. Ve küçük bir seçkiyi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi sırada Kosova'dan bir akordiyon ustası var. Şukumbin Miftari, 1993 doğumlu Miftari, Arnavutluk-Tiran'daki Sanat Üniversitesi'nde klasik akordiyon eğitimini tamamladı. Kosova'nın ilk akademik eğitim alan akordiyonisti oldu. Yine Kosova'nın ilk akordiyon derneğini de Miftari kurdu. İlk ve orta okullarda ve Pristini'deki Prenk-Yakova Müzik Okulu'nda Akordeon öğretmeni olarak çalışmaya devam eden sanatçı Richard Cagliano bestesi bir vals seslendirecek, Berit valsi. Babil'den sonraya 2. Uluslararası İstanbul Akordiyon Festivali'ne bu yıl Sırbistan'dan katılan bir başka akordiyon sanatçısıyla Aleksa ile devam etmek istiyorum. Mirkoviç 1997'de Sırbistan'da doğdu. Müzik eğitiminin tüm aşamalarında, tüm zamanların en iyi derecelerini alarak tamamladı. Bu başarılarından dolayı Sırp Ukrayet ailesi tarafından ödüllendirildi. 2019'da Portekiz'de yapılan dünya akordiyon yarışması. Tropi Mondial'de birincilik ödülü alarak başlayan uluslararası kariyerinde bugüne kadar yüze yakın ödül kazandı Mirkovic. Bugün dünyanın en iyi 50 akordiyoncusu arasında sayılıyor. Alexa Mirkovic'den peş peşe iki eser dinleyeceğiz. Önce bir Sırp halk dansı ezgisi Boyarka ve ardından Richard Galliano bestesi bir tango, Clot için tango. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Alex Mirkovic. And uh, first piece which I will play is Serbian people dance, uh, Serbian oro, uh, a bojarka. Uluslararası İstanbul Akordiyon Festivali konserlerinde yer alan Sırp akordiyon sanatçısı Aleksa Mirkoviç'ten iki akordiyon ezgisi dinledik. Programın başında Ocak 2021'de kurulan Türkiye'nin ilk akordiyon derneği Akorder'den kısaca söz etmiştim. Geçen bu kısa sürede çok sayıda akordiyonist derneğin çalışmalarına katıldığı destek oldu ama biliyorum ki dernek çevresindeki arkadaşlarım da benim gibi düşünüyorlar. Kurucu başkanımız Aziz Ali El Yahut hocamız en çok emek veren insan oldu. Keza bu yılda festivalin gerçekleşmesinde e, onun çok emeği var. E, Aziz Ali El Yahut'u usta bir akordiyonist, iyi bir akordiyon öğretmeni ve aynı zamanda bir e, koreograf. E, halen İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuarı'nda akordiyon ve garmon eğitmenliği yapıyor. E, az önce dediğim gibi akorderin kurucu başkanlığını da, üstlenmişti. Dünya Akordiyon Konfederasyonu Türkiye Delegisi ve jüri üyesi aynı zamanda Aziz Ali El hocamız. Ben bir akordiyonu sever olarak ülkemizde akordiyonun özellikle eğitimde kabul görmesi için gösterdiği çaba için ona buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Her iki festivalin organizasyonuna büyük emek veren İstanbul Okan Üniversitesi yöneticilerine Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezdi'ye ve belediye çalışanlarına İstanbul'u bir akordiyon sever olarak ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl yapılan festivale emek veren derneğimizin üyelerine başta akordiyon sanatçıları Gülşah Sargın Kaptaş ve Emre Kuyumcu olmak üzere Cengiz Berkün'e, Zekiye Yılmaz'a, Ertan Özer'e, Orkun Kılıç'a ve Ziya Serkan Doğan'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şimdi sizlere festival konserlerine Kazakistan'dan katılan bir akordiyon sanatçısıyla baş başa bırakmak istiyorum. Galimzan Narimbetov, 1985'te Kazakistan'da dünyaya gelmiş. 2003'te Almata'da müzik eğitimine başlamış. 2007'de Kazak Ulusal Konservatuarından mezun olmuş. 2020'de Belçika Kraliyet Konservatuarı'nda master eğitimini tamamlamış Galimzam, Narimbetov uluslararası birçok ödülünde sahibi. Türkiye'de tekrar akordiyonun bizim dünyamıza girmesini, eğitimiyle girmesini sağlayan Aziz Ali Eliavutu hocamıza çok teşekkür ediyoruz huzurlarınızdan. Evet, hazırsanız şimdi... Kazakistan'dan bir sanatçı karşınıza gelecek. Alkışlarınızla Galimzan Narimbeto. Kazıkistanlı akordiyon sanatçısı Galimzan Narimbetov'dan iki akordiyon ezgisi dinledik. Şimdi sırada bir tango var. Galimzan Narimbetov ve Aleksa Mirkoviç birlikte yorumlayacaklar. İki sanatçıya piyanoda Gülşah Sargın Kaptaş eşlik edecek. Festival konserlerini de sunan Gülşah Sargın Kaptaş. Tango yorumuna geçmeden festivali katılan diğer konuklarımızı da sunuyor. Efendim, bugünkü programımızda birkaç farklı akordiyon, körüklü çalgılar çeşidi duyduk. Özellikle ilk enstrümanımız Ruslan'la bass palco'nun çaldığı bayan akordiyon. Sadece bayan olarak da adlandırılıyor. Türkiye'de genelde biz piyano klavye akordiyon dediğimiz standart stradella bas akordiyon kullanıyoruz. Ve özellikle son iki sanatçımız da kromatik butonlu akordiyon kullandılar. Bugün... Ee, Sahnede performans sergilemeseler de tüm festival boyunca yanımızda olacaklar. Çalıştay'da, panelde bizlere sunum yapacaklar. Yine dünyaca ünlü artistlerimiz Yunanistan'dan Katerina Lekka var. Güzel bir alkış rica ediyorum onun için. Dünya Akordiyon Federasyonu Başkanı Raymond Bodel aramızda. Güzel bir alkışta onun için rica edelim. Azerbaycan. Kardeş Vatan, Süphan Koçerli hocamız olacak çalıştayda. Ve yine dünyaca ünlü akordeon yapımcılarından Golamzade Hasani ve beyefendi burada. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, son olarak pardon, sondan bir önceki parçamız güzel bir tango gelecek. Alkışlarınızla Galimzan Narimbatov, Alex'a Mirkoviç ile birlikte çalacağız. Evet değişik bir nefes alan enstrüman. Galimzan Narimbeto çalıyor. Akordina. Sırada bir Yunan akordiyon sanatçısı var, Katerina Lekka. 7 yaşında akordiyonla tanışan Lekka, müzik eğitiminin ardından müzik lisesinde akordiyon eğitmeni olarak çalışmaya başlamış. Yunanistan'da solo ve aynı zamanda kurduğu öğrenci orkestrası orkestrasıyla konserler veriyor. Yunanistan'dan Mısır'a kadar dünyanın birçok ülkesinde festival ve etkinliklerde yer alan Katerina Lekka tiyatro oyunlarında ve albüm kayıtlarında da yer almış bugüne kadar. Katerina Lekka 2017'den bugüne Korfu İon Üniversitesi Müzik Bölümünde eğitimine devam ediyor. Lekka'yı bir Theodorakis bestesinde dinleyeceğiz. Çok sevdiğim bir şarkı bu. Bu şarkıyı geçen yıl Yunan şarkıcı Alexandra Gravas ile Ruhistoslar korusu İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda birlikte seslendirmiştik. O Poli, güzel ülke. Poli Sırada geçen hafta 2. Uluslararası Akordiyon Festivali kapsamında gerçekleştirilen akordiyon yarışmasında yetişkinler kategorisinde birinci olan Armin Muhammedi'den dinleyeceğimiz bir Azeri potpourri var. Peş peşe iki tango dinleyeceğiz. Yine Galimzan, Beto ve Aleksa Mirkoviç birlikte yorumlayacaklar. İlk dinleyeceğimiz eserde Rabia Berra Taner piyanosuyla iki sanatçıya eşlik ediyor. Woo! <laughs> Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün programda geçen yıl Ocak ayında kurulan Türkiye'nin ilk akordiyon derneği derin öncülüğünde İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuarı ve İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin desteğiyle 19 Ağustos günü başlayan ve 24 Ağustos akşamı sona erecek olan 2. Uluslararası İstanbul Akordiyon Festivali halk konserlerinde yaptığım kayıtlardan bir ...seçkiyi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Akorder üyesi bir akordiyon sever olarak akordiyonu ülkemizde ve özellikle eğitim sistemimiz içerisinde... ...hakettiği yeri bulması için daha çok kurum ve bireyin desteğinde gereksinim olduğunu düşünüyorum. Sizler de akordere akorder.com sayfası üzerinden ulaşabilir, destek olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta sizlerle bir başka konserin kayıtlarını paylaşmayı düşünüyorum. Bugün ASOS'ta Türkiye'nin ilk Rebetiko kampı başladı. Yunanistan'dan Spiros Gumas ve Parapetameni grubu müzisyenlerinin katılacağı kampa. Türkiye'den de 20 civarında Rebetiko sever müzisyen katılacak. Rebetiko Kampı 26 Ağustos akşamı sona erecek. 27 Ağustos Cumartesi akşamı 20.30'da Spiros Gumas ve Parapetameni müzisyenlerini Kaz Dağları'nda Küçükkuyu Adatepe Köyü'nde bir Rebetiko konserinde ağırlayacağız. Türkiye'den Muammer Ketencoğlu, İvi Dermancı ve Cengiz Unural'ın da yer alacağı konsere sizleri de davet etmek istiyorum. Konser Adatepe Meydanı'nda halka açık olarak gerçekleştirilecek. Babil'den sonranın eski yeni program kayıtlarına Facebook sayfası üzerinden ulaşabilir, dinleyebilirsiniz. Programı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sırp akordiyonist Aleksa Mirkoviç'ten dinleyeceğimiz Rus halk ezgilerinden oluşan bir potpuri ile program sona erecek. Haftaya pazartesi aynı saatte 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan: ERCİMENT GÜRÇAY